Evet arkadaşlar kesin soru gelecek bir yerde e, bulunuyoruz. O yüzden de gözlem yoluyla öğrenmenin aşamalarını tek tek konuşmamız lazım. Örnekler vereceğiz, nasıl soru geldiğini konuşacağız, eksik olan taraflarını konuşacağız, fazla olan taraflarını konuşacağız. Yani e, gözlem yoluyla öğrenmenin aşamalarında bilmediğiniz hiçbir şey kalmamalı. Yani öyle düşünmenizde fayda var. Şimdi gençler tek tek bakacak olursak ilk önce sizden... Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Yani gözlem yoluyla öğrenmenin aşamaları kaç tane dediğimde gözünüzü kapatıp bana söylemeniz lazım. Yani bir dikkat, iki hatırlama, üç uygulama, dört güdülenme. Arkadaşlar bunu niye bu kadar bastırıyorum? Çünkü KPSS soruyor ve size bir ödev veriyorum. Yani e, şimdi üç saniye vereceğim size. Üç saniye boyunca tahtaya bakın. Tamam mı? Tahtaya baktıktan sonra gözlerinizi kapatın ve içinizden tekrar edin. Dikkat, hatırlama, uygulama, güdülenme. Dikkat, hatırlama, uygulama, güdülenme. Şimdi o zaman size 3 saniye veriyorum. 3 saniye baksınlar. <gülüyor> Değil mi? Evet. 1, 2, 3. Kapatın gözlerinizi. Şimdi tekrar edin. <gülüyor> evet. Eminim <gülüyor> bilgiyi kodlamışsınızdır diye düşünüyorum. Lütfen bu sırayı asla unutmayın. KPSS sadece bu sıradan soru sordu. Yani dedi ki aşağıdakilerden hangisi gözlem yoluyla öğrenmenin doğru sıralaması olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar böyle bir soru geldiğinde bunları bilmeniz gerekiyor kesinlikle. Ya da mesela ne yapar ben olsam şöyle de sorardım. <gülüyor> Mesela e, seçeneklere koyardım derdim ki aşağıdakilerden hangisi gözlem yoluyla öğrenmenin aşamalarından biri <gülüyor> değildir diye sorardım. Bunları bilmeyen yapamaz. O yüzden de lütfen çok dikkat edin. Arkadaşlar dört tane basamak var dedik ve şunu lütfen unutmayın. Bundan sonraki süreçlerde yani bilişsel davranışı kuramlarda, bilişsel kuramlarda bunların hepsinde yani öğrenme her zaman neyle başlar? Dikkatle başlar. O zaman şöyle diyelim yazdığım her şeye dikkat edin. Öğrenme... ...dikkatle başlar. Dikkat dediğimiz basamak... ...ya da dikkat aşaması... ...gözlemcinin... ...modelin... ...davranışlarına... ...modelin... ...davranışlarına... ...odaklandığı... ...ve... ...modelin davranışlarını izlediği basamaktır. İzlediği basamaktır. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir gözlemcimiz var. Bu G gözlemci demek. Bir de M var yani model var. Mesela bir birazcık daha somutlaştıralım. Ali. Bizim gözlemcimiz Ali olsun... Ali futbolu çok seviyor ve model kim olsun Arda Turan olsun. Medarı iftiharımız Arda Turan. Şimdi Ali'nin dikkat basamağında ne yapması gerekir? Arkadaşlar Ali dikkat basamağından bahsediyorsa soruda Arda Turan'ın maç yaparken hareketlerini izlemesi, Arda Turan'ın ayak hareketlerine bakması Onlara odaklanması bu ne olacaktır? Dikkatle alakalıdır. Yani dikkat dediğim şey zaten odaklanmaktır değil mi? Mesela bir sürü futbolcu var ama Ali ne yapıyor? Sadece Arda Turan'ın davranışlarına odaklanıyorsa dikkatli Ve şunu söyleyeyim. <gülüyor> dikkat basamağı ortaya çıkmadan model alma ortaya çıkmaz. Yani biz bir şeye dikkat etmeden o şeyi model olarak ortaya koyamayız anlamına geliyor. Lütfen çok dikkat edin. İkinci basamak hatırlama, diğer isimleri de çıkar, diğer ismi de akılda tutma. Arkadaşlar çok önemli bir basamak Bandura diyor ki gözlemcinin modelin davranışlarını modelin davranışlarını zihnine kaydettiği basamaktır. Modelin davranışlarını zihnine Kaydettiği basamaktır. Arkadaşlar zihinsel kaydetme ya da biz buna aynı zamanda zihinsel kodlama deriz. İnsan zihninde iki türlü karşımıza gelir. Bunlardan bir tanesi zihinsel imajlardır. Yani aslında bakarsanız imaj dediğimiz şey resim olarak kaydetmektir. Ya da sözel sembollerdir. Yani metin olarak kaydetmektir. Arkadaşlar ne olduğu çok önemli değil ama sonuçta hatırlama basamağı soru olarak da karşımıza geldiğinde şunu ifade eder. Gözlemci modeli görmese bile modelin davranışlarını ne yapmaktadır aklından geçirmektedir. Ve Bandura der ki zihne kaydetme gerçekleşmeden zihne kaydetme gerçekleşmeden Model alma ortaya çıkmaz. Model alma ortaya çıkmaz. Şundan bahsediyorum. Şimdi bizim Ali'yi düşünün tamam mı? Ali Arda Turan'ın hareketlerini izledi. Arda Turan'ın hareketlerine odaklandı. Dikkat basamağı tamam. Ama burada ne olması gerekir? Ali Arda Turan'ı izlemiyor kendi, okula giderken de ya da derseyken de Arda Turan'ın yaptığı ayak hareketlerini e, aklından geçirebiliyorsa demek ki ne ortaya çıkmış artık hatırlama ortaya çıkmış anlamına gelir. Eğer Ali hatırlayamasaydı Arda Turan'ın neler yaptığını zihninden, zihninden geçiremeseydi arkadaşlar maalesef o zaman model alma ortaya çıkmayacaktı. Ama bizim örneğimizde dedik ki. Tamam, sıkıntı yok. Ali bunları zihnine kaydetti. Ve artık Arda Turan'ın yaptığı hareketleri Arda Turan'ı görmese bile ne yapıyor? Aklından geçirmeye başladı. Gelelim en hassas noktaya. Uygulama basamağı. Yani burada model alma ortaya çıkabilir de çıkmaya da bilir. Yani burası muallak. Şöyle ki arkadaşlar, diyoruz ki uygulama basamağı. Uygulama basama. Diğer isimlerini lütfen unutmayın. Gözlemcinin modelin davranışlarını kendi davranışlarıyla bütünleştirme sürecidir. Bütünleştirme sürecidir. Arkadaşlar o yüzden uygulama basamağı kolay bir basamak değildir. Yani ha ben dikkat ettim aklıma kaydettim harika ben artık model yani bu davranış ortaya koyarım diyemiyoruz hala. Bakın bandura bazı koşullar sunuyor diyor ki önce diyor önce zihinsel tekrarlar zihinsel tekrarlar ve zihinsel provalar yapılır. Yani ben ne yapıyorum? Arda Turan'ın hareketlerini zihnine kaydetti. Uygulama basamağı ortaya çıkmadan hemen öncesinde ne yaşanıyor? Bandura diyor ki zihinsel olarak prova yapılır. Yani ben bu davranışı yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Bana uygun mu değil mi? Düşünsel olarak biz ne yaparız? Zihinsel tekrarlar yaparız. Sonra diyor ki Bandura. Aynı zamanda diyor. Aynı zamanda. İki kriterin. iki kriterin. Karşılanması gerekir model almak için. Karşılanması gerekir. Arkadaşlar bu iki tane kriteri lütfen unutmayın. Bunlardan bir tanesi olgunlaşmadır. Bir tanesi de Bandura'ya göre inançtır. Yani Bandura şundan bahsediyor. Tamam Ali zihnine kaydetti. Zihinsel tekrarlar da yaptı. İşte ben maça çıksam Arda Turan gibi şöyle... Çalım atsam şunu yapsam dedi. Tamam zihinsel tekrarları da yaptı. Ancak eğer Ali'nin kas gelişimi, kemik gelişimi buna uygun değilse model alma ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Ama Ali'nin kas gelişiminde sorun yok. Ama Ali yapacağına inanmıyorsa, kendine inanmıyorsa model alma yine ortaya çıkmaz. Yani biz öz yeterlilik diye bir şeyden bahsedeceğiz daha sonrasında. Ama tabii biz örneğimizde ne diyelim Ali olgunlaşması yeterli kendisine de güveniyor. O zaman bu kriterler karşılanıyorsa eğer arkadaşlar modelin davranışları gözlemci tarafından eyleme dökülür. <gülüyor> Artık somut olarak performansa döner. Yani bizim Ali çıktı ve işte e, ne bileyim takımla maç yaptı. E, takımla maç yaparken Arda Turan gibi gol attı. Arda Turan gibi hareketler yaptıysa eğer bu ne olacaktır arkadaşlar? Davranışa döndüğünü gösterir. Şimdi buraya kadar evet dikkat ettim, hatırladım, uyguladım. Sıkıntı yok. Gelelim güdülenme. Arkadaşlar Bandura İşin bir de ödüllendirilme sürecinden bahsediyor. Yani aslında biz model almayı ortaya koyarken aldığımız ödüller ya da pekiştireçler bizi bir şekilde etkiliyor. Ama şunu lütfen unutmayın. Bandura'nın kuramında hangi pekiştirme önemlidir? İçsel pekiştirme önemlidir. Ödül beklentisinde 3 tane yapıdan bahsediyor Bandura. Bunlardan bir tanesi doğrudan pekiştirme. Bir tanesi dolaylı pekiştirme, bir tanesi de içsel pekiştirme. Gençler bakın, şimdi dediklerime çok dikkat edin. Başka örnekler de yapacağım ama burası hassas bir konu. Ali, yani bizim gözlemcimiz Ali, sahaya çıktı. Bu da bizim modelimiz Arda Turan. Ali sahaya çıktı. Aynı Arda Turan gibi hareketler yaptı ve herkes Ali'yi alkışladı. Bak şimdi ödülü doğrudan gözlemci alıyorsa eğer bu ne olacaktır? Doğrudan pekiştirme. O zaman şöyle diyelim. Ödülü doğrudan gözlemci alır. Peki donaylı pekiştirmede ne olur? Bakın. Bu bizim Ali gözlemci. Bu da model Arda Turan. Şimdi bu sefer Ali Arda Turan'ın hareketlerini izlerken Arda Turan gol atar ve herkes Arda Turan'ı alkışlar. Ödülü kim aldı? Model. O zaman şöyle diyeceğim. Ödülü model alırsa. Bu gözlemci için gözlemci için. Dolaylı bir pekiştirmedir. Dolaylı bir pekiştirmedir. Yani bakın tekrar söylüyorum. <gülüyor> doğrudan pekiştirmede Ali modelin Arda Turan'ın hareketlerini yaptığı maçta ödülü kim aldı? Biz hepimiz Ali'ye alkışladık. O zaman bu Ali için yani gözlem yapan kişi için doğrudan pekiştirmedir. Ancak Ali Arda Turan'ı izlerken Arda Turan gol attı ya da çok güzel bir hareket yaptı. Herkes Arda Turan'ı alkışladı. Ali de bundan etkilenerek o davranış ortaya koyuyorsa bu Ali için nasıl bir pekiştirmedir? Gözlemci için dolaylıdır. E, Bandura diyor ki doğrudan pekiştirme kadar dolaylı pekiştirme de et, şey, etkilidir diyor. Yani dolayısıyla da bunlar bizim için önemli. Ancak en önemlisi arkadaşlar içsel pekiştirmedir. Yani şundan bahsediyoruz. Ali... Kendi istediği için, hani kendisiyle bütünleştirip artık kendisiyle yoğurduğu için, kendi merak ettiği için gerçekten başarılı olmayı istediği için bunu yapıyorsa yani aslında her şey içinden geliyorsa bu ne olacaktır? Bu da içsel pekiştirme olarak karşımıza gelir. En etkili olan hangisiymiş? İçsel pekiştirmeymiş. Şimdi örneğimizi şöyle bir toparlayalım. Aa, dedik ki gözlem yoluyla öğrenmede dört tane aşama var. Bu dört tane aşamada dikkatle başlıyoruz. Dikkat odaklanmak, hatırlama basamağı kaydetmek, uygulama basamağı davranışa dönüştürmek ve güdülenme basamağı da davranışın devam etmesi için ödül beklentisi oluşturmak. Arkadaşlar lütfen bak şunu unutmayın. Doğrudan pekiştirme dediğimiz şey ne olacaktır? Doğrudan ödülü gözlemci alır. Dolaylı da ödülü model alır, gözlemci ondan etkilenerek davranışı ortaya koyar, içselde ise Kendisi istediği için yapar. Şimdi bazen şöyle sorular geliyor. <gülüyor> diyor ki Zeynep diyor ee, ablası gibi ablası işte ilk öğretime gidiyor Zeynep de ufak 4 yaşında bir çocuk olsun. Zeynep diyor ablası diyor oyun hamurlarıyla oynarken <gülüyor> ablası gibi küçük böyle çiçekler yapmak ister. Ancak ne kadar uğraşsa da ablası gibi küçük çiçekler değil, kocaman kocaman çiçekler yapar. Acaba Zeynep gözlem yoluyla öğrenmenin hangi basamağında sorun yaşamıştır diye sorarlarsa... Arkadaşlar Zeynep dikkat etmiş. Hatırlamış ama uygulama basamağında kas gelişiminden dolayı maalesef aksama yaşanmış. Soru karşınıza böyle de gelebilir. Yani... Aynı şekilde şöyle düşünün Ali işte kas gelişimi yeterli olmasaydı ve Arda Turan'ın hareketlerini eyleme dökemeseydi ne da? Hangi basamakta sorun yaşanacaktı? Uygulama basamağında sorun yaşanması gerekiyordu. Şimdi bir örnek daha yapalım. Erkeklerden örnek verdik kızlardan örnek verelim. Ben bazen derste soruyorum anneniz en güzel neyi yapar falan. Benim annem ne yapar? Bak yaprak sarmayı müthiş yapar. Çılgın. Ondan pilav çok güzel yapar. Ay, <gülüyor> Bence de katılıyorum. Ondan sonra e, ben kendimden örnek vermeyeyim de. Şöyle düşünün. İşte Fatma diye bir kız olsun tamam mı? Fatma'nın annesi çok güzel baklava yapsın. Cevizli baklava böyle. Var mı sizin orada? Oo, ben de çok. Köy baklavası. Şimdi... E, Fatma, Fatma'nın annesi çok güzel böyle baklava yapıyor, cevizli baklava yapıyor ve Allah'ım herkes böyle bayılıyor falan. Şimdi Fatma da tabii bundan etkileniyor. Annesi baklava yaparken annesini izlemesi. Hani anneler şey der ya, bak elime bak azıcık, elime bak da öğren. Bak o elime bak da öğren dikkattir aslında, dikkat basamağından bahsediyorlar. Fatma'nın annesinin annesini izlemesi, onun davranışlarına odaklanması dikkat basamağını anlatır. İkinci basamak arkadaşlar neydi? Hatırlama. Yani annesi baklava yapmıyorken kendi ya da Fatma evde değilken de annem nasıl baklava yapıyordu? Acaba içine ne koyuyordu? Kaç kat? Ben çok güzel baklava yaparım bu arada. Ayıptır söylemesi. <gülüyor> Yapacağım sana bak. Şimdi mesela şöyle düşünün. Kat kat bunları ortaya koyması ne olacaktır? ha Annem böyle yapıyordu, şöyle yapıyordu, şunu yapıyordu falan filan derse... Arkadaşlar hatırlama da ortaya çıkmıştır. Yani demek ki Fatma zihnine ne yapmış? Kaydetmiş. Üçüncü basamak. Fatma'nın kas gelişimi buna yeterliyse, Fatma kendine inanıyorsa ve zihninde tekrarlar ve provalar yaptıysa, yani acaba baklava yapsam nasıl olur, şöyle mi olur, böyle mi olur diye düşündüyse arkadaşlar ve oturup Fatma baklavayı yaptıysa, Artık uygulama basamağı da ortaya çıkmış anlamına geliyor. Gelelim işin ödül kısmına. Şimdi Fatma bize baklava getirdi. Fatma atanmış bir öğretmen olsun. Atanınca baklavalarınızı yeriz artık. Yani <gülüyor> Biz buradayız bekleriz. Şimdi mesela Fatma atanmış işte bize baklava getirmiş ve kendisi yapmış. <gülüyor> Eğer biz Fatma'ya eline sağlık çok güzel olmuş dersek... Bu doğrudan pekiştirmedir. Yani doğrudan ben kime ödüllendirmiş oldum? Gözlemciyi ödüllendirmiş oldum. Ama düşünün Fatma'nın annesi baklava yapmış ve Fatma da bunu görerek ondan etkilenmiş. Biz annesine dersek ay teyzecim harika olmuş eline sağlık dersek o zaman Fatma da bundan etkilenerek bu davranışa devam ederse ne olacaktır? Dolaylı pekiştirmedir. Ama bir de şöyle düşünün. <gülüyor> Arkadaşlar Fatma içinden gelerek Allah'ım içimden baklava yapmak geliyor derse o zaman bu da ne olacaktır? İhsel pekiştirme olacaktır diyoruz. Bunlara dikkat edin. Son bir örnek daha vereceğim. Bu örnekleri de lütfen yazın, kaydedin, bir şeyler yapın çünkü önemli hassas noktalar. <gülüyor> Şimdi şöyle bir örneğimiz olsun. Ee, bu bizim gözlemcimiz. Bu torun. Bu babaanne. Bu da bu çocuğun annesi doğal olarak. <gülüyor> Soyacı. Yani, yani bir ales sorusu çıkar buradan tabii. Bakın şimdi bu teyzemizin yani babaannemizin bir özelliği var. Babaannemiz çok güzel örgü örüyor. Tamam mı? Kadıncağızın bir koltuğu var. Haldır haldır örgü örüyor orada. Şimdi bizim torun da... Babaannesini izliyor tamam mı? Yani babaannesini örgü yaparken ne yapıyor diye ona bakıyor. Arkadaşlar bu çocuğun babaannesinin eline bakması hangi basamağı ifade eder? Dikkat. Soruyu burada bırakırsa ne diyeceğim? Dikkat. Ama annesiyle babaannesi pazara gittiler tamam mı? Şimdi bizim torun babaannesinin koltuğuna oturdu düşünüyor. Kafayı dikti böyle tepeye dedik ki ya babaannem şişleri nasıl tutuyordu ya nasıl oluyordu falan nasıl ilmek atıyordu diye aklından geçirebiliyorsa artık ne ortaya çıkmış hatırlama ortaya çıkmış ve üçüncüsü arkadaşlar bizim torun babaannesinin koltuğuna oturdu haldır haldır örgü örmeye başladı şimdi bakın o sırada anne geldi ve anne derse ki ay benim güzel kızım ne de güzel örgü örüyormuş derse bu hangisine girer? doğrudan pekiştirme. Çünkü neden? Ödülü doğrudan kim aldı? Torun aldı. Yani gözlem yapan kişi aldı. Ama babaanne örgü örerken anne dese ki ay anne vallahi muhteşem örmüşsün, harika olmuş, eline sağlık derse bu baba şey bu gözlemci için ne olacaktır? Dolaylı pekiştirme. Ama bizim torun derse ki ya benim içimden vallahi örgü örmek geliyor. Çok istiyorum derse o zaman bu da olacaktır. İçsel pekiştirme olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Örnekleri çoğaltmak mümkün arkadaşlar. Her örnek hatta şu an biri biz mesela e, Ali'den aklıma geliyor. Şey yapıyordu ya. Değil mi? Çok mesela. Aynen. O kadar çok örnek var ki. Mesela şunu da düşünebilirsiniz. Atandığınızda danışman öğretmeninizi model alabilirsiniz. Yani böyle bir şey olabilir. E, onun anlatımı onun tarzı, onun işte beden dili, bunları örnek alabilirsiniz. Bunların hepsi arkadaşlar model alma ile ortaya çıkan davranışlardır. Ama dediğim gibi model alma hiçbir zaman öyle hemen ortaya çıkmaz. Model almada dört tane aşama vardır ve bu aşamaları bizim tek tek biliyor olmamız gerekiyor. Son bir özet yapıyorum. Şimdi gençler, o zaman diyelim ki, diyelim ki bir model alma neyle başlıyor? Dikkat. İkinci basamak ne? Hatırlama. Üçüncü basamakta kriterler karşılandıktan sonra eyleme dökme ve son basamakta pekiştirme. Bu pekiştirmeyi de ayırdık. Doğrudan gözlemci ödülü aldı doğrudan pekiştirme. Model ödülü aldı gözlemci ondan etkilendi dolaylı pekiştirme ama kendi istediği için yaparsa içsel pekiştirme. Buradan mutlaka soru gelecek. Lütfen burayı asla ve asla kaçırmayın. O yüzden çok önemli bir nokta bol bol sorularını da lütfen destekleyin. Peki gözlem yoluyla öğrenmeyle devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.